Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF'in hazırladığı deniz ürünleri rehberi balık stoklarının korunması için farklı deniz ürünlerinin yenmesini öneriyor ve 10 ülkeden 10 farklı yemek tarifi içeriyor. Azalan balık stoklarına ve sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekmek isteyen WWF Türkiye hangi balık adını verdiği bir rehberle tüketicileri yiyecekleri balıkları seçerken özen göstermeye çağırdı. WWF'in yani Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın 12 ülke ofisinin birlikte hazırladığı bu rehber bu ülkelerden yemek tariflerini de içeriyor. Deniz ürünleri rehberi yani hangi balık azalan balık sayısına dikkat çekiyor ve hangi deniz ürününü tüketemeyeceğinizden çok hangi koşullarda tüketebileceğimize odaklanıyor. WWF çoğunluğu gelişen ülkelerde yaşayan 800 milyon insanın hem beslenmek hem de ailelerini geçindirmek için balığa muhtaç olduğunu belirterek Tüketicilerin yapacağı doğru tercihlerin milyonlarca insanı etkileyeceğini söylüyor. WWF deniz ürünleri rehberi, Akdeniz ülkelerinde rastlayabileceğiniz 10 balık türüne ait tanınmış şeflerden alınmış 10 tarif içeriyor. Bu tarifler anlatılırken satın alacağınız deniz ürünlerinin hangi boy ve ağırlıkta olması gerektiğine dair uyarılara da yer veriliyor. Tüketicilerin balık ve benzeri deniz ürünlerini tüketirken onların kurallara uygun avlandığını, yetiştirildiğini gösteren çeşitli sertifikaları kontrol edebilmeleri için gerekli bilgiler de bu rehberde var. Hangi balık adlı rehberin tanıtımında söz alan WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak, Akdeniz'de bilinen balık stoklarının yaklaşık %93'ünün aşırı avlanma yüzünden tükendiğine, Dünyadaki balık stoklarının da %31'inin yine aşırı avlanma nedeniyle yok olduğuna dikkat çekti. Başlak artan balık talebi denizler üzerindeki baskıyı arttırıyor. Deniz ekosistemlerinin ve birçok yerel topluluğunun geleceğinin özellikle gelişen ülkelerde tehlikede olduğu bir noktaya geldik. Aşırı avlanma, küresel iklim değişikliğinden sonra denizlerimizin karşılaştığı en önemli ikinci tehdit oldu. Böyle devam edilirse yakında tutulacak balık kalmayacak, diyor Tolga Başlak. Raporun tanıtımında hangi balık rehberinden seçtiği bir yemek tarifini hazırlayan İtali şefi Claudio Cinali, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO verilerine göre dünyadaki kişi başına yılda yaklaşık 20 kilogram, Türkiye'de bu... 7 ila 8 kilogram arasında değişiyor balık tüketildiğini ve bunun da 50 yıl öncesine göre 2 kat daha fazla olduğunu hatırlattı. Çin Ali, bizler şef olarak insanları mutlu etmenin yanı sıra gelecek nesiller için ürünlerin sürdürülebilirliğini sağlamakla da sorumluyuz. Her yeni yemek sunumunda küçük de olsa dünyanın bir parçasını olumlu yönde değiştirme gücüne sahibiz diye konuştu şef. Antalya'nın Aksu ilçesinde yakılan sera atıklarından alevlerin ormanlık alana sıçraması nedeniyle çıkan yangında yaklaşık 10 hektar orman alan zarar gördü. Yüzlerce zeytin ağacı yandı. Antalya'nın Aksu ilçesi Hacı Eliller Mahallesi'nde öğlen saatlerinde sera atıklarının yakılmasıyla alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlerin Kızılçam Ormanını sarması üzerine bölgeye Antalya Olman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Arazözler ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi. Vatandaşlar seralarını ve evlerini tehdit eden yangına traktör, kürek, hortumla müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle katıldı. Rüzgar nedeniyle sık sık yön değiştiren yangına güçlükle müdahale edildi. Metrelerce yükselen alevler nedeniyle yüzlerce zeytin ağacı yandı. Bazı seralarda zarar gördü. Yangın yaklaşık 3 saat süren müdahale sonunda ancak kontrol altına alındı ve söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yangında yaklaşık 10 hektar ormanlık alan tarım arazilerindeki zeytin ağaçları zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları yaptığı söyleniyor. Aksu Kaymakamlığına vekalet eden Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz ve Aksu Belediye Başkanı, AK Partili Halil Şahin olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Başkan Şahin yangın ilçede büyük üzüntüye sebep oldu. Belediye çalışmalarına ara vererek tüm ekiplerimizi söndürme çalışmalarına destek olmaları için seferber ettik. Yangın büyük özveriyle müdahale bulunan ekipler sayesinde söndürüldü. Ne yazık ki bazı ekili alanlar zarar gördü. Cana zarar gelmemesi tek tesellimiz diye konuştu. Tüketici ve Çevre Eğitimi Vakfı'nın düzenlediği 4. Nallıhan Fotoğraf Sergisi 5 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirecek. Fotoğraf avcılığını yaygınlaştırmak, doğa koruma bilincini geliştirmek amacıyla 4-5 Haziran 2016 tarihlerinde Nallıhan Kuş Cenneti'nde gerçekleşecek olan 4. Foto Safari yarışmasında ödül alan fotoğrafların sergisi ve ödül töreni de var. Tören 5 Kasım 2016 Cumartesi saat 14'te yani öğlen 2'de Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi'nde ana fuayi alanı olan Doğu Kent Bulvarı Mamak Ankara'da gerçekleştirecek. Sergi 3 ila 13 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Evet böylece silahlar, tüfekler ve öldürülen kuşlar yerine fotoğraf makinesiyle yapılan bu safari sayesinde doğanın korunmasına da katkı verilmiş olacak. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle es ankl. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azaliang İsman, Uygar Özel Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programını sundu.